Selamun Aleyküm Benim adım Paul Silva Yeni bir adım var Kemal Ali Yusuf Silva Özel bir üniversitede öğretim görevlisiyim Burada İngilizce yeni medya dersleri veriyorum Gazetecilik gibi alanlarda uzmanlığım var 1964'te Londra'da doğdum Londra'da Oxford Üniversitesi'ne gittim. Ondan sonra Huddersfield Üniversitesi'ne gittim. İlk anadalım olarak tiyatro ve iletişim sanatları okudum. 1994'te eğitim alanında mezun oldum. 1998'de Türkiye'ye geldim. Türkiye'de farklı üniversitelerde ders verdim. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi. 1998 ve 2000 yılları arasında doktoramı Marsilya Üniversitesi'nde Fransızca yaptım. 2005'te bitirdim. Edebi Sanatlar Dalı'nda. Ayrıca uluslararası bir gazetem var. Adı Journal Academic Marketing Mysticism Online. Türkiye'den yönetiyorum ama uluslararası bir gazete. 2011'den beri yayında. İslam benim hayatımı çok etkiledi. Çünkü ailemde üç farklı din var. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama İslam'ın büyük bir farkı var. Aile üyelerimin büyük bir kısmı İslam'ı tercih etti. Bazıları Hristiyanlığı bıraktı Benim Müslüman arkadaşlarım var Hristiyan ya da Yahudi arkadaşlarımdan Çok daha yakın görüyorum onları Uzun zaman önce Camiye davet edildim Çok uzun zaman önce Gençtim 11-13 yaşlarındaydım Arkadaşlarım benden çok daha büyüktü ama onları seviyordum. Çünkü çok farklılardı, çok nazik, yardımsever, kibar insanlardı. Dinleri ne olursa olsun, bölgedeki bütün çocuklar bu insanları tanırdı. Bir gün beni tekrar camiye davet ettiler. Nasıl namaz kılınacağını öğrettiler camide namaz kılmaya başladım. Çok seyahat ediyordum. Çok taşınıyordum. İngiltere'den Nijerya'ya, oradan tekrar İngiltere'ye, sonra Fransa'ya, farklı ülkelere. Türkiye'ye geldiğimde camide namaz kılmamaya başladım. O esnada Herhangi bir dini uygulamıyordum. Sadece insanları seviyordum. Ama içten içe yapmak istediğim bir şey vardı. Kendi tecrübelerimden dolayı tesadüfen bir gün Ankara'ya bir arkadaşımı görmeye gittim. Uçakla döndüm. Bütün koltuklar boştu. Sadece ben vardım. Uçak havalanmadan hemen önce Safiye abla uçağa bindi. Diğer koltuklar boştu. Bana İslam'ı uygulayıp uygulamadığımı falan sordu. Hayır dedim. Kendimi Müslüman olarak görüyorum ama şartlarını yerine getirmiyorum dedim. Bu hoş değil dedi. Günde beş vakit namaz kılmalı ve kurallara uymalısın. Bu çok önemli dedi. Sonra havalimanından ayrıldık. Bir şeyler yapmalı. İbadetlerime başlamalıyım dedim. Safiye ablaya müftülüğe gideceğim. Nereye gitmeliyim dedim. Üsküdar'a gidebilirsin. Orada Ali Hoca'yı bul dedi. Resmen İslam'a geçmiştim artık. Namaza tam manasıyla başladım. Benim Müslüman olma hikayem bu. Merhaba, selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Safiye Bayat. 1982 İstanbul Doğumluyum, Kastamonluyum. Ee, 2016-15 Temmuz'unda da Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyen, askerleri uyaran, ikaz eden ve yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek geri dönüşte dua edip e, milletini bekleyen ve sonrasında çıkan çatışmada Sağbacan'dan kurşunlanan bir kız kardeşinizim. Yusuf Ali Kemal e, Hoca ile... İlk e, ismi Paul Hoca ile 2016 yılının e, yaz ortalarında sanırım uçakta tanıştık. Resul Furkan adında bir erkek kardeşim var. Onunla beraber seyahat ederken yanımızdaki e, beyefendi Paul Hoca'ydı. Ben tabii elimi açtım, dua ediyorum. Cam tarafındayım, erkek kardeşim yanımda Resul Furkan. E, Paul Hoca sordu, ne yapıyorsunuz? Yani ben dedim, dua ediyorum. Ama tabii İngilizcem yok, İngilizce bilmiyorum ama mimiklerimle, hareketlerimle o duyguyu yansıtmayı, anlatmaya çalıştım ve çok etkilendiğini, duygulandığını söyledi. Üsküdar Müftülüğü'ne gittiğimde o gün bir şey yaşanmıştı. İslam'a karşı tepkiler vardı. Müslümanların birini öldürdüğü haberi televizyonda dönüyordu. Bu konuyu konuşuyorduk. İslami akademisyenlerle yaptığım röportajlar geldi aklıma. Batıda medyanın İslam'a tepkisi hakkında. İyi bir arkadaşımdır. Kendisi Alman. İngiltere'de İslam Partisi'nin genel sekreteriydi. Onunla röportaj yaptım. Ona bazı sorular sordum. Niye İslami ülkeler birbiriyle savaşıyor? Niye Şia ve Sünni ayrımı var dedim. Bu durumdan dolayı dış düşmanlara karşı daha savunmasız oluyoruz. Evet, sana katılıyorum. Aynı soruyu ben de soruyorum. Müslümanlar olarak hepimiz kardeşiz. Allah herkesi kardeş kılar. Bu yüzden başkalarını yargılayamayız. Ama iyi Müslümanlar kendilerini hareketleriyle gösterir. İnsanlar bunu çok pozitif buluyor. Benim gazetemde de röportaj yaptık. İslam'ı ve İslam'ın güzelliğini tanıtmak için. İslam'ın güzelliği İslam'ın beş şartından gelir. Ayrıca insanların karakterlerinden de gelir. Başkasına nasıl davrandığınızdan gelir. Müslümanlar iyi örnek olur. Herkes onları takdir eder. İslam'a geçmeye karar verdiğimde bir isim sordular. Safiye olsun dedim. Olmaz dediler. Kadınların aldığı bir isim dediler. Kemal'i uzun süredir tanıyordum. Sorun yaşadığımda yanınızda oluyor, yaşamadığınızda da yanınızda oluyor. Kemal ismini istiyorum dedim. Böylece Kemal ismini bulmuş oldum. Hocamızla ilk tanıştığımızda kendileri burada Türkiye'de evlenirken İstanbul'da e, nikah şahitleri oldum. O tarihin itibaren de arkadaşlığımız, dostluğumuz ilerledi e, ve hiçbir zaman bugüne kadar kopmadık. Bundan yaklaşık e, 6-7 ay önce bir gün beni aradığında e, kendisinin 2016 yılında Safiye Hanım'la tanıştığını, uçak yolcu'nun tanıştığını, kendisine etkilendiğini, kendisinin etkilendiğini, e, daha önceden tanışık olduğu İslam'la e, İslami yaşayışla e, ilgili bir şeyler yapması gerektiğini söyledi e, ve Safiye Hanım'ın kendisine e, Üsküdar'ın bir türüne giderek e, Müslüman olabileceğini söylediğini e, bunun normal bir prosedür olup olmadığını bana sordu ben de kendisine tabii ki e, Safiye Hanım doğrusunu söylemiş doğrusu da bu şekilde oraya gidip müracaat etmeniz lazım ondan sonra e, resmi olarak da geçişi tamamlamış olursunuz diye söylediğimde e, ve o şekilde yaptı. Tabii ben bunu söylediğim zaman çok fazla mutlu oldum. Her gün e, bir dua attım. En güzel kıraati olan hocaların, işte en son e, Kabe imamlarından olan e, bir hocamızın Yusuf Suresini falan attım. Sonra e, peygamber efendimizin e, Müslüman olan devlet başkanlarına yazdığı mektupları attım. Hatta bir tanesi beni de çok etkilemiştir. E, Habeşlilerin kralına bir mektup yazar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam ve der ki orada e, tek olan Allah'a seni davet ediyorum. O Kudüs'tür, o selamdır. Ve şu sözü son sözüdür. Hükmeden her zaman Allah'tır. Siz her zaman ona bağlı kalın. Selam Allah yolunda yürüyenlerindir diyor. Allah yolunda yürüyen ve yaşayanlarındır diyor. Bu çok etkiler beni. Böyle güzel şeyler sürekli atıyordum. <gülüyor> Teşekkür ediyor hocam tabii. Başka Türkçe çok fazla bilmiyor. Ee, ben sürekli mesajlarla güzel sözlerle ee, davet ettim. İslam çok güzel bir din. İnsanlar arasındaki iletişimim kuvvetlidir. Türkçe'yi pek bilmem, az konuşurum. Safiye ablayla tanıştığımdan beri arkadaşız, ailesiyle tanıştım, çocuklarını biliyorum, hepsiyle tanıştım. Onlar da benim ailemle tanıştı, çünkü aynı Allah'a inanıyoruz. Hepimiz kardeşiz, bu güzel bir şey. Batıda insanlar sizi mesleğinizde, eğitiminizde, sınıfınızda yargılar. Bir sınıf sistemi vardır. Demek istediğimi anladınız mı? Bu şeyleri hiç sevmemişimdir. Söz konusu din olunca, İslam'da sınıf sisteminin etkisini göremiyorum. Dünyanın her yerinde Müslümanları gördüm. Dediğim gibi uzun zamandır öğretmenlik yapıyorum. 30 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Arap, Çinli, Japon her milletten insana ders verdim. Çok fazla insanla tanıştım. Ama Müslüman öğrencilerin bir farkı olduğunu fark ettim. Londra'da bir arkadaşım var. Çok yakın arkadaşım. Onu yıllardır tanırım. Kendisi Fransızdır. İsmi Jean-Paul ve Müslüman. Jean-Paul Fransızdı, Müslümandı. Bana Fatiha Suresini öğreten ilk insandı. medyadaki İslamofobiden söz edelim. İslam'ı terörizmle suçluyorlar. Ama tarihe bakın. Terörizmin Hristiyan kilisesi tarafından uygulandığını görüyoruz. Uzun zaman önce Engizisyon dönemi dediğimiz bir dönem yaşandı. Katolik kilisesi çok fazla insanı tutukluyordu. Bu insanlar cadı diyorlardı. Biri dün gece bir rüya gördüm diyordu ve ona cadı diyorlardı. İnsanları yakıyorlardı, bu yalan değil. Hristiyan Kilisesi tarihte bunu yaptı. Çok fazla insanı öldürdüler. Diri diri yaktılar. Onlara teröristendiğini hiç duymadım. Şu an söylüyorlar bunu ama... Katolik Kilisesi'nin tarihinde terörizm var. Bunu söylediklerini duymuyoruz ama... Gerçekler bunlar. İnternetten bakabilirsiniz... Kilise bile bunu tartışmıyor. Ama İslam'a bunu diyorlar. Neden? Dünyanın farklı yerlerinde farklı örgütler var. İslam'ı kullanıyorlar. İslam'ın adını lekeliyorlar. İslam barış demektir.